Dünya malı isteyecek olanlarınızsa bana gelsin, çünkü Allah Teala malı benim elime teslim etmiş ve beni ona dağıtıcı olarak görevlendirmiştir.